hendeyin perde arkası. 1. Düşman ordusu 24 bin, Müslümanlarsa 3 bin kadardı. Yani düşman Müslümanların tam 8 misliydi. Ve her Müslüman 8 kişiyle yaka paça olacaktı. Böyle bir muharebenin, meydan savaşı değil de bir müdafaa harbi olarak tatbike konulması, evvela müthiş bir fetanet ifadesiydi. Daha önce de söylediğimiz gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanlarının karşısına çıkmış, ve tatbik ettiği bir taktiği bir daha kullanmamıştı. İşte Hendek'te gördüğümüz de budur. İki, o gün için Hendek, Düşmanı durdurmada önemli bir faktördü. Zira ne Kureyş ne de müttefikleri böyle bir tablo ile karşılaşmayı hayallerinden bile geçirmemişlerdi. Karşılaştıkları bu sürpriz bir kere daha onları şaşkına çevirmişti. Üç, Hendeyin küçük bir yerinin mahir süvarilerin geçebileceği kadar dar bırakılması da apayrı bir deha örneğidir. Böylece en güçlü ve kuvvetliler teker teker ele geçirilip öldürülecek, ve bu durum, düşman cephede büyük bir inkisar kaynağı, müminlerde ise ümit ve inşirah vesilesi olacaktı. 4. Hendek kazımında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat çalışmış. Ve müminlerin arasında bulunmuştu. Bu da sahabe için ayrı bir moral kaynağı oluyordu. Ayrıca bu esnada kırılamayan bir taş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat mevzuu olunca, İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, elindeki manivele ile taşa vurmuş ve birinci vuruşta etrafı aydınlatacak kadar kıvılcımlar çıkmış. Ardından da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirerek etrafındakilere İran'a ait saltanatın yıkılıp mülkün kendisine verildiği müjdesini duyurmuştu. İkinci vuruşta da aynı şekilde kıvılcımlar çıkmış. Bu sefer de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine tekbir getirerek Roma saltanatının yıkılacağını haber vermişti. O esnada söylediği bu sözler askere öyle moral kazandırıyordu ki değil sadece 24 bin insan bütün dünya üzerlerine gelse gözlerini kırpmadan savaşabilecek bir kuvve-i maneviye ile şahlanıyorlardı. 5. Hendeyi atlayan muhariplere karşı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hem de gönüllü olarak, emirle değil, seçilmesindeki isabet de şayana dikkattir. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kimi nerede ve nasıl kullanacağını mucize çapında bir ferasetle bildiğini, cihana bir kere daha göstermiştir. 6- Bu arada ordu içindeki münafıkları göz açtırmayacak şekilde kontrol altında tutması, ve istemelerine rağmen hiçbir kötülüğe muvaffak olamamaları fetanetin engelleyici ayrı bir boğudu. 7. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muharebeyi elinden geldiği kadar uzatma yanlısıydı. Bunda muvaffak oldu. Muharebeyi uzatması pek çok yarar sağlamıştı ki birkaçını sıralayabiliriz. Birincisi mevsim olarak kışa giriliyordu. Kureyş ve müttefikler kışa karşı hazırlıksız gelmişlerdi. Az daha kalsalardı, kış işlerini bitirecekti. Muhasarayı kaldırıp gidince de, yıkılmış olarak gideceklerdi. İkincisi, her gün 24 bin insana bakmak mecburiyetinde olan düşman, sürenin uzamasıyla, mali kriz içine giriyordu. Açlık ve susuzluk bir de soğukla birleşince, artık çekilmez olmuştu. Üçüncüsü, Düşman cephesinde meydana getirilen son iyi ittifakın uzun ömürlü olması düşünülemezdi. Çünkü onların bu dostlukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlıklarından kaynaklanıyordu. Geçen her zaman dilimi bu dostluğu aşındırıyor ve yıpranmasına sebep oluyordu. Halbuki İslam cephesi gün geçtikçe birbirlerine daha çok kenetleniyorlardı. Dördüncüsü Düşman cephede birçok lider vardı. Bunların hiçbiri diğerinin emrine girecek durumda değildi. Adeta haçlı çapulcularını andırıyorlardı. Sözde bütün orduya Ebu Sufyan kumanda ediyordu ama bu sadece görünüşte böyleydi. Zaman geçtikçe misiller arasında uzaklaşma baş gösteriyor, nizalar oluyor ve tearuzların tesakkutların ağında adeta eriyorlardı. 8. Nuaym bin Mesud radıyallahu an gizlice Müslüman olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir müddet daha Müslümanlığını gizlemesini söylemiş. Ve onu bu muhasara esnasında çok mühim işlerde kullanmıştı. Nuaym hem Kureyş'in hem de Yahudilerin itimat ve hürmet ettikleri bir insandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona harbin bir taktik olduğunu söylemiş ve idareyi kelam etmesine de izin vermişti. Nuaym bu ruhsat üzerine Yahudilere giderek Kureyş sizi terk edecek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le baş başa bırakacak. Düşünün o zaman haliniz nece olur? Eğer bu durumda kalmak istemiyorsanız onların ileri gelenlerinden bir kaçını rehin olarak yanınızda alı koyun dedi. Onlar Nuaym'a olan itimatlarından dolayı bu sözlere kesin olarak inandılar. Nuaym daha sonra Kureyş'e gitti, onlara da ''Yahudiler Muhammed'le gizlice anlaştılar. Sizin ileri gelenlerinizden birkaçını rehin edip ona teslim edecekler. O da onlara ilişmeyecek. Sakın sizden böyle bir talepte bulunurlarsa onların dediğini yapmayın.'' dedi. Kureyşliler de Nuaym'a itimat ettiklerinden, onun bu tekliflerinden zerre kadar şüphelenmediler. Kureyş ileri gelenleriyle Yahudi liderleri bir gün bir araya geldiler. Her iki taraf da birbirinden şüpheleniyordu. Evvela Yahudiler sözü açtı ve ''Siz başınız sıkışınca çekip gidecek ve bizi bu adamla baş başa bırakacaksınız. Teminat için bize birkaç rehin vermezseniz biz savaşı bırakacağız.'' dediler. Kureyş zaten böyle bir teklif bekliyordu. Nuaym'ın sözünü hatırladılar. Ve tabi bu teklifi reddettiler. Onların reddi Yahudilere de Nuaym'ı tasdik ettirdi. Böylece ittifak bozulmuş oldu ve Yahudiler halp sahnesinden çekilmeye başladılar. Nuaym Müslüman olalı birkaç gün olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanları tanımadaki isabetine bakın ki, hemen Nuaym'ın becerebileceği bir işi ona teklif etmiş o da arızasız bu işi yerine getirivermişti. Dokuz, fırtına ve kasırga karşı tarafı kasıp kavuruyordu. Bu arada acaba Kureyş ne durumdaydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir haber almak üzere Huzeyfe radıyallahu anhı karşı tarafa gönderdi. Bu iş için de Huzeyfe seçilmişti. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sır kaynağıydı. Aynı zamanda emir dinlemedeki nezaketi çok iyi bilenlerdendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderirken, ''Sakın orada bir iş çıkarma, sadece durumlarını öğren ve gel.'' demişti. Huzeyfe karşı tarafa geçti. Bir ara sırtı ona dönük duran Ebu Süfyan'ı görüverdi. Aklından bir okla onun işini bitirmek geçti ama, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir iş çıkarma demişti. O da böyle bir hareketten vazgeçti. Ebu Sufyan durmadan, ''Errahîl! Rahil" diye bağırıyordu. Belli ki artık Kureyş, hüsran içinde geriye dönüyordu. Kur'an-ı Kerim, onların bu elim, hazin durumlarını şu ayetiyle hülasa eder. ''Ve reddallâhullezîne kefârû bi gâydihim lem yenâlû hayrâ.'' وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانُ اللّٰهُ قَو۪يًا aziz. Allah, inkar edenleri kinleriyle geri çevirdi. Bir hayra ulaşamadılar. Savaşta inananlara Allah'ın yardımı yetti. Allah kavidir, azizdir. Ahzab suresi 25 Uzeyfe orada gördüklerini anlatmak üzere geri dönüyordu ki beyaz sarıklı, Beyaz elbiseli suvariler gördü. Bunlar küffar ordusu arasında gidip geliyorlardı. Onlardan birisi Huzeyfe'ye yanaştı ve sahibine selam söyle, düşmanın hakkından geldik dedi. Huzeyfe bu hadiseyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nakledince onlar meleklerdir. Orada olan şeylere nezaret etmektedirler cevabını aldı. On, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kumandayı daima elinde tuttu ve muhasara müddetince bir saatliğine dahi cepheden ayrılmadı. İnsanlardan bir insan gibi davrandı ve her sıkıntıda ordusuyla beraber oldu. Bu da onun komandanlık seviyesinin nasıl zirveler üstü bir zirvede olduğunu göstermektedir. 11 bu kadar çetin muharebede verilen şehit sayısı sadece altıydı. 12 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muharebenin sonunda şöyle buyurmuştu. <gülüyor> Artık bundan böyle biz onların üzerine gideceğiz. Onlar gelemeyecekler. Zaman ve hadiseler, onun verdiği bu haberde onu doğrulamıştır. Hendek savaşı denince zikredilmeden geçilmeyecek iki mühim hadise daha var. Bunlardan biri Ensar'ın efendisi, Şerefli sahabe Sadi bin Muaz radıyallahu anh'ın vefatı. ikincisi ise bu savaş esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 4 vakit namazının kazaya kalması hadiseleridir. Bu vakada Sadi bin Muaz radıyallahu anh kolundan yaralanmıştı. Durmadan kan kaybediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla bizzat meşgul oluyor. Ve mescidin içinde kurdurduğu çadıra gelip gidip onu ziyaret ediyordu. Hatta herkeste ziyaret edip yakınında bulunabiliyordu. Zaten o İslam'a girdikten sonra hep Allah Resulü'nün yakınında olmuştu. Ve onun nazarında müstesna bir sima idi. Bir kere Sadübni Muaz meclisten geçerken iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ''Efendiniz için ayağa kalkın'' demiş. Ve orada bulunanları Sadüb'nü Muaz radıyallahu anh'a hürmeten ayağa kaldırmıştı. O da Allah Resulüne karşı sadakat ve vefada hiç kusur etmedi. Sadakat içinde yaşadı ve öyle öldü. Nasıl bir gün Allah Resulüne hitaben, Ya Resulallah işte malımız istediğin kadar al, işte canımız istediğini kurban et demişti. Öyle de son demlerinde Cenab-ı Hakk'a şöyle dua edip yalvarmıştı. Allah'ım eğer bir daha Resulullah'ın safında yer alıp savaşmam mukadderse beni yaşat. Yoksa emanetini benden al. Ve Hendek Savaşı'nda aldığı bir yarayla şehit olmuştu. Harbe iştirak için acele etmiş, giydiği zırh vücuduna küçük geldiğinden ötürü de omuzu açıkta kalmıştı ve oraya isabet eden bir talihsiz okla yaralanmış, ve sinelerimizde bu yara ile de Rabbisine yürümüştü. Savaş henüz sona ermiş, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hane-i saadetlerine adımını atmıştı ki Cibril geldi, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, Ya Resulallah, siz silahınızı bıraktınız mı? Halbuki biz melekler henüz bırakmadık, Şimdi hemen Kureyza oğullarının üzerine yürüyün dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal hareket emri verdi. İkindiyi ancak orada kılın diyerek de bu gidişin ne kadar süratli olması gerektiğini ifade buyurdu. Kureyza oğulları bilhassa hendek vakası esnasında ihanet etmiş ve Müslümanları arkadan vurmak istemişlerdi. Müslüman kadınların bulundukları yeri tespit edip onlara saldırmak istemişlerdi ama bunu gerçekleştirme fırsatını bulamamışlardı. Halbuki daha önce Allah Resulü ile anlaşma yapmışlardı. İkinci olarak bu anlaşmayı çiğnemiş ve Müslümanlarla açıktan harbe girmişlerdi. Suçları bu kadarla da kalmıyordu. Siyasi sürgün Huyey bin Ahdab ve benzeri İslam düşmanlarına bağırlarını açmış ve onlara resmen siyasi sığınma hakkı tanımışlardı. Halbuki anlaşmaları gereği, bu, yaptıkları anlaşmayı bozmak demekti. Bütün bunlara rağmen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üzerlerine yürüdüğünde hüsnü kabul gösterip af dileserdi, affolunabilirlerdi. Zira Allah Resulü onlarla hep iyi geçinme taraftarıydı. Ne var ki kötülüğe programlanmış bu ruhlar, Müslümanlara karşı açık tavır aldılar ve Efendimiz'e karşı da mukavemete kalkıştılar. Ancak burunları kırılınca teslim oldular ve tek şartları vardı. Hakem saat bin Muaz radıyallahu anh olsun istiyorlardı. Efendimiz de bu şartı kabul etti. Saat bin Muaz radıyallahu anh hasta yatağından kalktı, bir merkebe binerek olay yerine geldi ve hükmünü Tevrat'a göre verdi. Eli silah tutan erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir edilecek, bütün malları da ganimet sayılacaktı. Her iki taraf da verilen bu hükme razı oldu ve böylece Medine bir fitneden daha kurtuldu. Evet yavaş yavaş Medine civarıyla beraber emin belde haline geliyordu. 8 diğer gazibeler. Buraya kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in iştirak ettiği 18 gazveden sadece üç tanesini Kuş bakışı anlatmaya ve bu gazvelerde efendimizin bir erkanı harb olarak askerliği üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi de ana başlıklar halinde diğer gazvelerine süratli bir göz atalım. Ve o büyük fetanetin deha telebünlerini görmeye çalışalım. Hudeybiye'yi incelerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstün idareciliği faslında müşkilleri nasıl çözdüğünü bir ölçüde tahlil etmiştik. Hudeybiye'de bir harp olması muhakkaktı. Ancak Allah Resulü, kuvvet dengesi olmadığı bir yerde ki, karşı tarafta on bin müsellah, silahlı insan, başında halitler, ikrimeler ve daha gözü dönmüş bir sürü insan, beri tarafta da sahabenin rivayet ettiğine göre, bin altı yüz silahsız insan, sırtlarında ihram, Umre düşüncesiyle oraya kadar gelmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tek insanın burnunu kanatmadan, hezimet muhakkak olan böyle bir karşılaşmayı Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremiyle zaferle ve muvaffakiyetle noktalamıştı. Hudeybiye, hicret-i seniyyenin tam altıncı senesi, sıla hasreti sahabenin içini yakıyor bilal Habeşi Mekkeli değildi. Habeşistan'dan gelmişti ama, Mekke ile öylesine bütünleşmişti ki, Medine-i Münevvere'ye hicret edip biraz da humma ile hırpalanınca, ''Ah Mekke, acaba sana bir kere daha kavuşabilecek miyim? Ah Nur da, seni bir daha seyredebilecek miyim?'' diye yanıp imlemişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi büyük bir irade bile, sarsılmış Kendisini Mekke'den atan ve uzaklaştıran insanlara beddua etmişti. Aşağı yukarı Daus Sıla, herkesin içini yakıyordu. Yerin göbeği Mekke. Onunla göbek bağı olanlar, yerin göbeğine ne zaman seyahat yapacaklarının rüyasını görüyorlardı. Altı sene geçmişti aradan. Kabe'yi tavaf edememişlerdi. Oysa ki Kabe'yi en son onların babaları Hazreti İbrahim aleyhisselam onarmış ve tamir etmişti. <gülüyor> Doğrusu insanlar için konulan ilk mabet, elbette ki Mekke'de bulunan, o çok mübarek ve bütün alemlere hidayet rehberi olan evdir. Ali İmran Suresi 96 Ayet-i Kerimesiyle anlatılan Kabe, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın eliyle yapılan yeryüzünde ilk bina idi. İlk peygamberin yaptığı ve halil Rahman'ın onardığı bu binadan, evet işte bu binadan onun en şerefli evladı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem sökülüp atılıyor ve altı sene gibi uzun bir süre içinde gelip orayı ziyaret edemiyordu. İşte o da sıla hasretiyle yanıp kavruluyordu. Önlerine düşüp ashabına İslam'a göre bir tavaf yaptırmak istiyordu. O gün Kabe putlarla doluydu. Kabe'nin etrafında da bir sürü put vardı. O güne kadar Kabe'yi tavaf edenler, tavaf yerine maskaralık yapıyorlardı. Onların yaptıklarına tavaf denmezdi. Onların Kabe etrafındaki tavaflarına, Kur'an-ı Kerim, Büka ve tasdiye diyor. Bakınız Enfal Suresi 35 Islık çalıyor ve ellerini çırpıyorlardı. Bilhassa geceleri günahkar elbiselerle Kabe tavaf edilmez diye kadınlar bütün urbalarını atıyor ve Kabe'nin çevresinde öyle dolaşıyorlardı. Kadınıyla erkeğiyle bir değişik dönemin değişik esaslarına bağlı olarak bir değişik tavaftı ki anlamak izah etmek çok zordu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe nasıl tavaf edilir, umre nasıl yapılır bunu göstermek istiyordu. Ve birinci maksadı buydu. İkinci olarak da gösterecekti ki Kabe sadece Mekkelilerin veya Kureyşlilerin değil onlar kadar onda başkalarının da hakkı var. Hele Kabe'ye şerefini şanını iade edecek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kutsi cemaatinin herkesten ziyade hakkı vardı. Aslında Kabe çoktan minberinden ayrılmış bir mihrap gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kurduğu minberini mihrabın yanına çekmek istiyordu. Kabe bizim ebetlere kadar mihrabımızdır. Ve başta da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabıydı. İçinde putlar olduğu için muvakkaten o, Mescid-i Aksa'ya dönüp bir süre öğle namaz kılmıştı. Kılmıştı ama gözleri daima semadaydı. Ve Kabe'den yüzünü dahi çevirmeye tahammül edememişti. Allah Celle Celaluhu, <gülüyor> Yüzünü semaya çevirip durduğunu görüyoruz. Yakında seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bakara suresi 144 Diyor ve onu teselli ediyordu. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldığı süre, onun için hep hicran oldu. O hatibin mihrabı Kabe, minberi de Medine'ydi. Medine yalnızdı. Mihrabın yanına götürülünce, imamın imamlığı tamam olacaktı. Esasen onun imamlığı tamdı. Ancak pratikte de böyle olması için mutlaka Kabe'nin, müminlerin elinde olması lazımdı. Bu kapıyı da ilk defa bir umreyle zorlayacaktı. Onun için hele bir umre yapalım diyordu. İslam esaslarına, İslam düşüncesine, İslam anlayışına ve İslam ruhuna göre bir umre. Henüz haç farz kılınmamıştı. Hac onun hayatında ilk ve son bir kere oldu. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz olarak hayatında bir defa hac yaptı ve ona Kur'an-ı Kerim Hacc-i Ekber dedi. Bakınız Tevbe suresi 3. Umreye de Hacc-i Asgar. Avam halk arasında Hacc-i Ekber Arafat'ın cumaya rastlamasına denmektedir. Ama aslında böyle bir anlayış daha çok halk kaynaklıdır. Mübarektir, güzeldir Arafat'ın Cuma gününe rastlaması ama, Hacc-ı Ekber, haccın hac mevsiminde yapılanına, hacc Askar da küçük hacca, umreye denir. Üçüncü olarak da bütün kabilelere Kutsiler ordusunu götürüp gösterecekti. Böyle bir birlik geçerken kimsenin burnu kanamayacak, kimsenin bir gülüne dokunulmayacak, kimsenin bağ ve bahçesine girilmeyecek ve çapulculuk yapılmayacaktı. Evet, bu ordunun böyle şeylerden uzak olduğu herkese gösterilecekti. Halbuki o güne kadar çölden böyle bir güçle geçenler, hep çapulculuk yapmışlardı. Onlarsa, Sekine ve itminan ordusu olarak gelip geçeceklerdi. Bu hac, Haç içinde İslam'ı temsil ve bu temsilin bütün Araplara gösterilmesi, evet bunun temin edilmesi çok mühimdi. Bu aynı zamanda İslam'a ait bir mesaj manasını da taşıyordu. Zira onları görenler şöyle diyeceklerdi. Biz yeryüzünde şimdiye kadar böyle insanlar görmedik. Olsa olsa bunlar melek olabilirler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mülahazayla yollara dökülmüştü başka düşüncesi de yoktu. Onun için sahabe sadece kılıçlarını almış, bu yolculuğa öyle çıkmışlardı. Hudeybiye mevkiine kadar da hiçbir engele rastlamamışlardı. Hudeybiye'ye gelip ulaşınca Kureyş'in hazırlıklarından haberdar olan bazı kimseler dediler ki, Kureyş bütün güç ve kuvvetiyle size karşı koyacak ve sizi engelleyecek. Sükûnet ve sekine insanı vuruşmak, çatışmak istemiyordu. Zaten vuruşmak ve çatışmak için de gelmemişti. Karşılaştığı şeyden ötürü fevkalade mahzundu. Zira asabına verdiği söz vardı. Size umre yaptıracağım demişti. Onlar da İslami ölçüler içinde yapılacak bu yeni ve orijinal umreyi hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yapmanın müjdesiyle coşmuş ve buraya kadar o duygu ve düşüncelerle gelmişlerdi. O güne kadar yaptıkları ne haç ne de tabaf, İslam esaslarına göre vahiyden kaynaklanarak sistemleştirilmiş bir umre yapacaklardı. Hem de bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptırtacaktı. Böylece hem onlar hem de herkes umrenin nasıl yapıldığını görüp öğrenecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de mecburi duruş yaptı ve sahabeyi de durdurdu. Asabına ve kendisine inananlara kendi cesaretine, kendi müthiş imanına rağmen bunu yapıyordu. Biliyordu ki Rabbine sığınarak bir kavgaya girse yine onları mağlup edecektir. Ancak o bunu yapmayıp bekleyecekti. Engelleme belirgin hale gelince asabıyla biat yenilemesi yaptı.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 Allah inananlardan ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken an dolsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlü olandır, hakim olandır. Fetih Suresi 18-19 An dolsun ki Allah müminlerden razı oldu. Ki onlar ağaç altında peygambere biat ettiler. Biatler üstü bir biat. Onların kalplerinden geçenleri Allah Celle Celaluhu çok iyi biliyordu. Ve kalplerinden şu geçiyordu. Allah Resulü öl derse öleceğiz. Kal derse kalacağız. Bize yürüyün Kabe'yi tavaf edin derse tavaf edeceğiz. Silahınız yok ama, ''Şu çelik orduya kendinizi çarpın derse çarpacağız.'' Duygu yumakları bu olabilir ve daha fazlasını söylemek de bizi aşar. Bu arada Allah Celle Celaluhu onlara sekiine inzal buyurdu. Ve onların bu civan mertliğine mukabil çok yakın bir gelecekte o da onlara apaçık bir fetih ihsan vaat etti. Evet Cenab-ı Hak onlara Kur'an'da bunu vaat ediyordu. Hudeybiye'de Allah Resulü'nün düşündüklerinden sadece bir tanesi olmamıştı. O da bir sene sonra olacaktı ve oldu. Geldiler, İslami ölçülere göre Kabe'yi tavaf edip Hacerül Esved'e yüz sürdüler. Bunun dışında düşünülenlerin hemen hepsi olmuştu. Gösterdiler ve çöl gördü ki, çölün çapulcularından başka ona emniyet getirecek... Orada emniyet ve güveni temsil edecek bir Kutsiler ordusu var ki, Geçtiği her yere emniyet tohumları ekmektedir. Ve iki üç sene sonra da bunlar duygularda yeşerip çimlenecek. Evet işte bu görünümü sergiliye sergiliye, Ta Medine'den Mekke'ye kadar gelmişler. Köye, kasabaya, çadıra, hasılı badiyede her yere uğramışlar. Çeşitli kimselerle görüşmüş ve çeşitli kimselerle karşılaşmışlardı. Bu uğrayıp görüp geçtiği yerlerdeki insanların hemen hepsi, iki üç sene sonra gelip ona iltihak edecek ve Kabe'nin fethi için onunla beraber yerin göbeğine doğru sefer yapacaklardı. Keza ile beraber bütün müşrikler de anlamışlardı ki, Kabe sadece Kureyş'in değil, onda bütün insanların hakkı vardır. Hususiyle de insanlığın iftihar tablosu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve onun cemaatinin, aslında Kureyş böyle bir hakkı Hudeybiye'deki muahedede kabullenmiş ve Allah Resulü'nün imza attığı kağıda onlar da imza atmışlardı. Siz de Kabe'yi ziyaret edebilirsiniz. Bu sene bize ait, gelecek sene size ait. Bundan sonraki yıllarda her sene gelir Kabe'yi tavaf edersiniz demişlerdi. Bu aynı zamanda Müslümanların mevcudiyetini kabul etmek demekti. Oysaki o güne kadar yapılan propaganda, Mekke ve Kabe'nin sadece müşriklere ve bilhassa Kureyş'e ait olduğu şeklindeydi. Ve bir ölçüde başkaları da bunu kabullenmiş bulunuyordu. Herkes orada müşriklerin göstereceği töre ve sisteme uyardı. Kimse hususi bir merasim icat edemezdi. Oysa ki Hudeybiye'de kabullenilen muahede şartlarına göre, Mekke'ye gelecek ve kendi töreleriyle Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem on binlik bir ordunun karşısında silah olarak sadece kılıcı bulunan 1600 kişiyle böyle bir zafer elde ediyordu. Kendini herkese kabul ettirme ve kalplerin kapılarını aralama zaferi. Mesela Urve İbn Mes'ud, Süheyl İbn Amr murahhas olarak oraya kadar gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüşler. Asabın ona bağlılıklarına şahit olmuş ve Allah Resulünün davranışlarından, ondaki Allah'a imanın, ondaki mehafetullahın ve onun üzerindeki peygamberane hallerin çok tesirinde kalmışlardı. Derken içlerindeki buzlar erimiş, bakış zaviyeleri başkalaşmıştı. Ve bu insanlar çok yakın bir gelecekte inanıp İslamiyet'e girmeye namz ettiler. Hatta daha o zaman bile Mekke'ye döndüklerinde, oradaki sertlikleri kırmış ve Müslümanların lehine havayı yumuşatmışlardı. Bu arada, Müslümanlıktaki yumuşatıcılık ve müşriklerdeki sertlik, yer değiştirmelere bile sebep olabiliyordu. Ve bunun canlı misalleri de vardı. Evet mütereddit ve mütehayyirler bir bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin safına geçiyorlardı. Belki zahiren Hudeybiye bir geriye dönüştü ama pek çok ganimeti olan bir gerilim dönüşüydü. Ayrıca bunun ötesinde Kureyş'ten de emin olunacaktı. Artık arkadan saldırmayacaklardı. Tabii bu arada bir de pak teşekkül etmişti. Beni Bekir ile Kureyş Beni Huzaa ile de Müslümanlar ayrı ayrı birer fakt kurmuşlardı. Ve bunlar birbirlerine saldırmayacaktı. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok seviniyordu. Zira tam on sene çölde birçok kabileye İslam'ın sesini soluğunu duyurabilecekti. A. başı Hayber Hudeybiye dönüşünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir çıban başı olan Hayber'in üzerine yürüdü. Yahudiler burada daima fitne kaynatıyorlardı. Bazen katafanda kafa kafaya veriyor, bazen Beni'nadır'la anlaşıyor, bazen de Kureyş'e çanak tutuyor, ama mutlaka ve her zaman Müslümanların aleyhine oyunlar planlıyorlardı. Zaten Kureyş'i tahrik eden ve onlara cesaret veren de bunlardı. Bedir'de, Uhud'da ve Hendekte hep onların kışkırtması vardı. Artık onları teyidip etme vakti de gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir yıldırım harekatı düzenledi. Hudeybiye'ye gelenler umre yapamamışlardı ama cihat yapıp umrenin boşluğunu doldurabileceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bir kısmını Katapan üzerine gönderdi. Çünkü Katapan Hayber'in dostuydu. Bu durumda Katapan esas hedefin kendileri olduğunu zannederek kendi başlarının derdine düştüler. Ve böylece Hayberle olan irtibatlarında bir kopukluk oldu. Oysaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hedefi Hayber'di. Onlar ha geldiler ha gelecekler diye Korkulu rüyalar göre dursunlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gece yürüyüşüyle kimseye hissettirmeden Hayber'e ulaştı. Hayberliler için bugünün diğer günlerden hiçbir farkı yoktu. Herkes mutat işine gitmek üzere ellerinde ziraat aletleriyle bağ, bahçe ve tarlalarına gideceklerdi. Ancak kaleden adımlarını dışarıya atar atmaz dona kaldılar. Karşılarında müsellah bir ordu ve başlarında da Allah Resulü. Yeniden gerisin geriye kaçmaya başladılar. O esnada Müslümanlar da en gür seda ile... Allahu Ekber, Khâribet Hayber. Allahu Ekber, Hayber harab oldu diye haykırıyorlardı. Artık Hayber'in işi bitikti. Yollar teslim olmaya doğru kayıyordu. Ne var ki Hayber'e... Yine de bir Haydar-ı Kerrar lazımdı. Lazımdı ki Hayber kalesinin kapısını alsın ve bir kalkan gibi kullansın. Kullansın ve İslam ordusunu şahlandırsın. Öyle de oldu. Hayber, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın eliyle fethedildi. O gün sancak ona verilmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun hem sevilen hem de seven olduğunu müjdelemişti ki, bu Allah ve Resulü tarafından sevilen, Allah ve Resulünü seven ondan başkası değildi. Ve Hayber en kısa zamanda en az zayiatla İslam'ın yedi beyzasına teslim oluyordu. Hayber'de esir alınanlar arasında Hz. Safiye validemiz radıyallahu da vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nikahı altına girme bahtiyarlığına eren bu büyük kadının ayrı bir megazi buğdu vardır. Bu büyük kadınla Allah Resulü bir de Hayber'i içinden fetheder. Çünkü Safiye Validemiz bundan böyle bütün nüfuzunu Hayber'de İslam adına kullanacaktır. B- Mu'te Destanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğuna terettüp eden boşluklarla beraber... Kendi içinde dolu dolu bir destan. Evet, kendisi iştirak edememekle beraber, İslam'ın afak aleme yayılmasına sebep olan mute destanını zikretmeden geçemeyeceğiz. O mute ki, orada Allah Resulü'nün en çok sevdiği insanlar şehit düşmüş ve orada gömülmüşlerdi. Zeyd bin Harise radıyallahu anh Ardından Cafer bin Ebu Talib ve onun da ardından Abdullah bin Revaha radıyallahu an cennete Mut'e'den uçmuşlardı. Ve Mut'e aynı zamanda bir askeri dehanın gün yüzüne çıkmasının da destanıdır. Allah Celle Celaluhu'nun kılıcı Halid, ilk defa İslam saflarında kendini Mut'e'de ispatlamıştır. Sulh esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Dünya hükümdarlarını İslam'a davet etmiş, bunlardan bazılarından müspet cevap alırken, bazıları da ret cevabı vermiş. Hem de bütün bütün edep sınırlarını çiğneyerek ve kendi karakterlerini sergileyerek küstahça davranmış ve küstahça cevaplar vermişlerdi. Bu sıra emiri Şurah 1 de bu son gruba dahildi. Şurahbil bin Ammar esasen Arap olmasına rağmen Hristiyanlığı kabul etmiş ve bu yeni dinine olan taasubunu da gelen elçi Haris bin Umeyr'i öldürtmekle göstermişti. Allah Resulü'nün gönderdiği elçinin öldürülmesi affedilecek gibi değildi. Ayrıca diğer hükümdarlara fikir vermesi açısından da tahribi oldukça büyük sayılırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal 3000 bin kişilik bir ordu hazırladı ve başlarına da azatlı kölesi, manevi evladı ki İslam sonradan böyle evlat edinmeyi kaldırmıştır. Zeyd bin Harise radıyallahu anhı geçirdi. Ardından da Zeyd'e bir şey olursa kumandayı Cafer, ona da bir şey olursa Abdullah bin Revaha alsın ferman etti. Ve, eğer ona da bir şey olursa, kumandayı Allah kılıçlarından bir kılıç alsın buyurdu. İsim zikredilmemişti ama, hadiseler onun Halit olduğunu ortaya çıkaracaktı. İslam ordusu Mu'te'ye vardığında yüz bin kişilik beklenmedik bir orduyla karşılaştı. İki sayı arasında ürperten bir farklılık vardı. Yüz bine karşı üç bin insan. Buna rağmen zafer elde edemesek de şehitlik elde ederiz deyip savaşmaya karar verdiler. Ve ilk üç kumandan birbiri ardınca şehit oldu. Derken o ana kadar değişik yiğitlerin göğsünde taşınan sancak sonunda gelip Halid'e ulaştı. O gün Halid'in elinde tam dokuz kılıç kırılmıştı. Halit radıyallahu anh bir taraftan savaşırken, Diğer yandan da bir kısım ustaca manevralarla, zayiat vermeden orduyu Medine'ye götürebilmenin yollarını araştırıyordu ki, harp tekniği açısından bu büyük bir başarıydı. Gerçi geriye çekilmeye kapalı sahabi ruhu bundan çok rahatsız olacaktı ama, Kur'an'ın ölçüleri içinde bunun böyle olmasında zaruret vardı. Buhari ve Müslim, baştan sona vakayı şöyle naklederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında oturuyor ve Mute'de cereyan eden hadiseyi aynen anlatıyordu. İşte bayrağı Zeyd ibn-i Harise radıyallahu aldı. Atını sürdü adeta budadılar ve düştü. Şehit oldu. İşte şimdi sancağı Cafer ibn Ebu Talib radıyallahu anh aldı. İşte onu da şehit ettiler. İşte Abdullah ibn-i Revaha radıyallahu anh aldı. Ve o da cennete uçtu. Ve şimdi de Allah Celle Celaluhu kılıçlarından bir kılıç aldı. İdbar, ikbale dönüyor. Ve bir başka kaynağa göre, biraz sonra da şöyle buyuracaklardır. Ben üç şehidi cennette yürürken gördüm. İkisinin boynunda bukağı vardı. Başlarını sağa sola döndürmelerine mani oluyordu. Câper radıyallahu anh'ın boynunda bir şey yoktu ve o dümdüzdü. Çünkü o düşmana karşı saldırırken, gözünü kırpmadan, başını sağa sola çevirmeden dümdüz gitmişti. Sahabe dahi olsa bazılarında ölüm endişesi olabilir. Ve onlarınki hiçbir zaman mahzur buhutlarına ulaşmaz. Tabii Allah Resulü'nün gördüğü berzah alemine, ve misal alemine ait tablolardı. Beni Asfar'ın gözü korkmuştu. Evet, üç bin kişilik bir ordu. Halit radiyallahu an, usta manevralarıyla kimsenin burnunu kanatmadan, Medine'ye kadar gelebilmişti. İbni Hişam'ın rivayetine göre, bu muharebede verilen şehit sayısı on ikidir. Mute'nin neticesinde etrafa İslam'ın varlığı kabul ettirilmiş... Ve artık Beni Asfar da İslam'ın adından bahseder olmuştu. Onlar arasında da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yad-ı cemili dillerdeydi. İnansınlar inanmasınlar. Herkes Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür tabirini kullanıyorlardı. Bu umumi manadaki hazırlıklar yapıldıktan sonra, Rüyanın gerçekleşme zamanı gelmişti. Ta kad sadakallahu rasuluhu'r ru'ya bil hakki la tedhulun el mescide'l Allahu aminin aminin muhallikin ru'usakum ve muqassirin la tahafun fa ma lam min fethan qariba <gülüyor> Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar sizi Allah dilerse güven içinde başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Size bundan başka yakın zamanda bir zafer verecektir. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğruluk rehberi, Kur'an ve hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak da Allah yeter. Fetih Suresi 27-28 C. Mekke'nin petine doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüyalar sadık rüyalardır. Nübüvvetin ilk altı ayında gördüğü rüyaların sabah aydınlığı kadar açık olduğunu ve gece ne görürse gündüz onun aynen çıktığını Ayşe Validemiz radıyallahu anha nakleder. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüya. O mescidi harama, Kur'an'ın tasvir ettiği şekilde girecekti. Cenab-ı Hak Habibine gösterdiği bu rüyayı, yukarıda zikrettiğimiz ayetiyle artık gerçekleşmiş gösteriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları, vahiy ile içli dışlı olmakla beraber, buradaki rüya, rü'yet kökünden görme manasına da gelebilir. Yani nasıl Cenab-ı Hak, bazen ona cenneti, cehennemi, Arşu levh'i göstermiştir. Ve nasıl bazen kıyamete kadar olacak hadiseleri gözünün önüne sermiştir. Aynen öyle de bir gün Mescid-i Haram'a emniyet ve güven içinde gidilip hac ve umre yapılacağını da göstermiştir. Bu görme rüyada da olabilir, açıktan açığa da. Bu da bir tevcih. İster kelimenin zahirine göre rüyayı kendi manasında isterse rü'yet manasında kabul edelim, netice değişmeyecektir. Mühim olan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen o tablonun, aynen cereyan etmiş olmasıdır. O tabloda Mekke'nin fethi vardır. Ve daha şimdiden hadiseler, Müslümanları böyle bir zemine doğru çekmektedir. Hudeybiye anlaşmasından sonra, Kureyş'e bağlı kabilelerle, Müslümanlara taraftar kabileler arasında bir pakt kurulduğunu daha önce söylemiştik. Kureyş'e bağlı Beni Bekir kabilesi, Müslümanlara bağlı Beni Huzaa'ya saldırıp katliamda bulununca, Hudeybiye anlaşması ihlal edilmiş ve anlaşma maddeleri hükümsüz hale gelmiş oluyordu. Durumun vehametini anlayan Ebu Süfyan, derhal Medine'ye geldi. Anlaşma maddelerinin aynen geçerliliğini temine çalıştı. Fakat onun teklifleri kabul görmedi. Artık ok yaydan çıkmıştı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir harp hazırlığı içindeydi. Her zaman yaptığı gibi niyet ve gayesini fevkalade gizli tutuyordu. Bu defa sırrını vezirleri ve hayat arkadaşlarından da gizli tutmuştur. Öyle ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün kızı Ayşe radıyallahu anh'ın evine gidip de onu yol hazırlığı yaparken bulunca Resulullah'ın nereye gitmeyi düşündüğünü sormuş ve Hz. Ayşe validemiz radıyallahu anh'a'dan vallahi babacığım ben de bilmiyorum cevabını almıştı. Evet hareket bu denli mahrem tutuluyordu. Hz. Ebu Bekir ki onun en yakını ve en çok sevdiği insandı. Hicrette dahi yol arkadaşı olarak onu seçmişti. Buna rağmen yapılmakta olan sefer hazırlığının hedefi ondan dahi gizli tutulmuştu. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ulaşılmaz bir erkanı harb harp olduğunun bir başka buğdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu dersi alan Fatih bir gün şöyle diyecektir. Sırrımı sakalım bilse, onu dahi keser atarım. İşte Allah Resulü'nün sır varislerinden bir kutlu serdar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sır adına askeri harekatında hep tevriye yapmıştır. Esas hedefi daima saklamış ve başka şekilde anlaşılmasını sağlayacak karineleri nazara vermiştir. Zannediyorum modern erkan-ı de farklı düşünmüyorlar şayet bir yerden çıkartma yapacaklarsa, çıkartmanın meydana getireceği gürültünün on katını, bir başka yerlerde çıkarırlar. Daima alternatifli hareket ederler. Ve gerçek hedefi hep saklarlar. Nereden çıkartma yapacaklar? A bayırından mı, B bayırından mı, C bayırından mı bilinmez. Fakat bunlar, on dört asır sonra gelişen, ...harp ile alakalı şeyler. Bunların gerçek kâşifi... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mektep görmemiş... ...medrese görmemiş... ...öğrendiklerini bütünüyle... cenabı Hak'tan öğrenmiş... ...bir ümmiyi alemül ulemadır. Ve onun için bize bir daha... ...Muhammedur Resulullah dedirtmektedir. Evet... ...yine hedefini saklıyor yine çölde kuş uçurtmuyordu. Ve kurduğu haber ağıyla kim ne götürüyor, kim ne getiriyor, hepsini bir bir tespit ediyordu. Bunlar ister vahiy yoluyla, ister o büyük ferasetin, fethanetin, feraset ve fethanetiyle olsun, fark etmez. O, çölü avucunun içi gibi takip edebiliyordu. İşte bir misal. Bedir'de bulunmuş bir sahabi, yanlış bir içtihatla harekatın son anlarında Mekke'ye doğru gidildiğini anlayınca bu durumu haber veren bir mektup yazıp gönderiyor. Bu mektubu su taşıyan saka bir kadın götürmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Ali ile Zübeyir ibn Avvam'ı çağırarak durumu onlara bildiriyor ve onlar da yıldırım hızıyla gidip kadından bu mektubu alıp getiriyorlar. Bu gizlilik ta Mekke'ye bir konak mesafe kalıncaya kadar devam ediyor. Ve kimsenin ordunun gelişinden haberi olmuyor. O sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Abbas radıyallahu anh vasıtasıyla Ebu Süfyan'ı çağırdığında, artık Mekkeli için yapacak bir şey kalmamıştı. En hızlı at ve develerle kaçmak isteseler dahi kurtulamayacaklardı. Gayri Mekke o kadar kız kıvraktı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine de çok hassas davranıyordu. Hassasiyeti her iki cephe içinde geçerliydi. Ne kendi askerlerinden ne de Mekkelilerden zayiat verilmesini istemiyordu. Onun bu hassasiyeti sayesindedir ki, koskoca Mekke fethinde Müslümanlardan şehit olanların sayısı sadece üç kişiydi. Halbuki hala Allah Resulü ile harp etme düşüncesinde olan, bir sürü gözü dönmüş Mekkeli vardı. Ve bunlar herçi bağıt, abat diyecek türden insanlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam on bin askerle gelmişti. Evet, iki sene evvel bin altı yüz kişiyle gelip geriye döndüğü Mekke'ye şimdi on bin insanla girecekti. Ancak o, bu gücü onların içlerindeki gerçek kuvvet ölçüsünde değerlendirmiş, ve Mekkelilerin görebildiği bir yerde, kişi başına bir ateş yakılmasını emretmişti. Mekkelilerin bildiği, her çadır için bir ateş yakılmasıydı. Dolayısıyla onlar on bin ateşi görünce, en az otuz bin insan tarafından muhasara edildiklerini sandılar. Ve bu durum onları bütünüyle felç etti. Öyle ki artık teslim olmaktan başka çareleri yoktu. Zaten Ebu Süfyan da Mekke'ye döndüğünde, Sadece bunu tavsiye ediyordu. Çünkü gökteki yıldızları seyreder gibi yanan bu ateşleri seyretmiş ve bütün bütün mukavemetini yitirmişti. Zira artık o da bu gece cahiliyenin son gecesidir. Ve fetihle Müslümanların arasında sadece bir gece kalmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alternatifli stratejisi devam ediyordu. Mekke'ye girerken Orduyu altıya taksim etti ve Mekke'ye altı koldan girildi. Sadece başlarında Harit bin Belitradiyallahu anhın olduğu kol, ikrime ve yanındakilerle çatışma zorunda kalmıştı. Diğer birlikler hiçbir engelle karşılaşmadan Mekke'ye girmişlerdi. O gün için Mekke'de mesele çıkarabilecek tek insan Ebu Süfyan'dı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cümleyle onu da yumuşatmıştı. Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar korunmuştur. Evet, Ebu Süfyan'a verilen bu kadarcık bir paye dahi, onun elini kolunu bağlamaya yetmişti. Hatta ondan sonra Ebu Süfyan, teslim olmayı teşvik eden en hararetli insan haline gelmişti. Elbette ki bütün Mekkeliler Ebu Süfyan'ın evine sığınacak değillerdi. Allah Celle Celaluhu'nun evi, Ebu Süfyan'ın evinden korunmaya daha layıktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kabe'ye sığınanlar da korunmuştur. Ve bir sürpriz karar, Tarihte ilk defa dışarı çıkma yasağı konuluyordu. Bu can güvenliği için gerekli olduğu kadar, Ordunun rahat hareket edebilmesi için de gerekliydi. Bu mülahaza ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine girip saklananlar korunmuştur diyordu. Böylece Mekkelilerden gelmesi muhtemel bütün direnişler önlenmiş oluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak ettiği diğer gazvelerden sarfı nazar sadece şu Mekke fethi ve burada tatbik ettiği askeri ve siyasi strateji dahi zannediyorum onun ne büyük bir askeri deha olduğunu göstermeye kâfidir. Evet, Mekke'nin fethi tek başına, bütün insaf ehline Muhammedur Resulullah dedirtecek büyük bir hadisedir. Sanki o, Mekke'yi birkaç kere fethetmiş gibi planın her safhasında, gayet rahat hareket etmiştir. Kafasında planladığı hususlar, Noktası virgülüne kadar aynen çıkmış. O da ne yapılması gerekiyorsa onu yapmıştır. Tabi fetin ardından ilan ettiği umumi af ve gösterdiği engin mürüvvet, Mekke insanını derhal ona teslim olmaya ve İslam'a girmeye çekmiştir. Bu ne şirin bir zorlamadır ki, bir gün içinde bütün Mekkeliler Müslüman olmuştur. Şimdi sıra bu yeni potansiyeli aksiyona çevirmeye gelmiştir. Aman Allah'ım bu ne müthiş bir inkılaptır ki dün ona düşmanlıkta canlarını verenler bugün onun düşmanları karşısında canlarını vermeye hazırlanmaktadırlar. Evet Allah Resulü'nün bakışları kime isabet ettiyse o kömürken birden elmas haline geliverdi. Başka teşbih ve benzetmelere ne gerek var? O kendi asabını gökteki yıldızlara benzetmemiş miydi? Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dün çukurlarda yuvarlanan Ruhları çamurlaşmış bu insanları Bir gün gibi kısa bir zaman içinde semaya perçinlemiş Ve ışık saçan birer yıldız haline getirmişti. Getirmekle kalmamış Onlara ebedlere kadar misal olma ruhunu da öflemişti. De ve Huneyn badiresi. Mekke'nin fethiyle ortada duran ve hangi taraf galebe çalarsa o tarafa meyletmeye kararlı bulunan kabileler, teker teker İslam'a dehalet etmeye başladılar. Bu gelişme Sakif ve Havazin kabileleri arasında hazımsızlığa sebebiyet vermişti. Daha fazla gelişmeye fırsat vermemek için hemen harekete geçtiler ve çölde buldukları çapulcularla beraber 20-30 bin kişilik bir ordu kurdular. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem istihbarat için Abdullah bin Ebi Hadret Rədiyyallahu Anhı bu kabilelerin arasına göndermişti. Abdullah elde ettiği bütün malumatla Allah Resulüne geldi ve durumu rapor etti. Sakif ve Havazin kabileleri büyük bir orduyla Huneyn'de mevzilenmişlerdi. Bu her iki kabile de cesaret ve atıcılıklarıyla meşhurdu. O katmada hepsi de usta sayılırlardı. Bunlara karşı ekseriyeti yeni Müslüman ve genç bir orduyla mukabele etmek icap ediyordu. Öyle de oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal, neyine doğru yürüyüş emri verdi. Yoksa her şey Müslümanların aleyhine dönebilirdi. Zira bu kabileler, şayet Mekke'ye kadar gelme fırsatı bulurlarsa, Mekke'de bozgunculuk için fırsat bekleyenlere, bekledikleri fırsat verilmiş olacaktı. Aynı zamanda çokları itibariyle onurları rencide olmuş Mekke'nin yeni Müslümanları, düşmana karşı kavga verirlerse, bu hem onların uzak ihtimal de olsa, sarsıntı geçirmelerini önleyecek, hem de kalplerinde İslam'ın oturaklaşmasını hızlandıracak ve onları iyiden iyiye İslam'a perçinleyecekti. Huneyn'e 12.000 bin askerle gidildi. Bunlardan 2000 bin kadarı yürekten Müslüman değildi. Diğerlerinin ise çoğu genç ve tecrübesizdi. Bu gençlerin başında da Halid bin Velid radıyallahu anh vardı. Düşman U şeklinde mevzilenmişti. İslam ordusunun öncü kuvvetleri ya farkında olmadan ya da bilerek bu U'nun içine girdiler. Ansızın gelen ok yağmuru sebebiyle de geri çekilmek zorunda kaldılar. Zira çoğunlukla zırhları yoktu. Oklar da çok şiddetli ve isabetli geliyordu. Eğer U'nun içine bilerek girildiyse geri çekiliş bir harp oyunuydu. Nitekim okçular Müslümanların kaçtığını görünce sevinç çığlıkları atarak yerlerinden çıkmış, ve kaçanları takibe koyulmuşlardı. Tabi farkına varmadan bir kıskaç içine girmiş oldular. Ve taarruz eden bu güçler ricate mecbur kaldılar. Derken birkaç saat içinde ölenler ölmüş, Kaçanlar da taife sığınmak zorunda kalmışlardı. Huneyn'in başında da aynen Uhud'un ortasında olduğu gibi, Zahiren bir hezimet yaşanmıştı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu en zor durumda dahi fıtri cesareti ve müthiş fetanetiyle hadiselerin akışını değiştirmiş ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mutlak bir mağlubiyeti parlak bir zafere çevirmesini bilmişti. Peygamberimiz tam İslam ordusundaki panik esnasında ileriye atıldı. Öyle ki Hz. Abbas radiyallahu anh, Allah Resulünün bindiği hayvanın gemini zor zapt ediyor ve onun düşman safları arasına girmesine mani olmaya çalışıyordu. O ise en gür sesiyle Ben Nebiyim bunda yalan yok ve ben Abdülmuttalib'in torunuyum diyordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine binaen Hazreti Abbas radıyallahu anh Huneyn'de sesini yükseltebildiği kadar yükseltip o gür sesiyle ''Ey Semure ağacının altında biat etmiş sahabiler, neredesiniz?'' diyerek nida etti. Daha sonra, Hazreti Peygamber'in sesini ve çağrısını duyan bütün Müslümanlar, Allah Resulü'nün etrafında toplandılar, mağlubiyet aşıldı ve zafere ulaşıldı. Burada bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 18 gazaya iştirak etmiş ve hepsinde de büyük zaferler kazanmıştı. Ancak benim kanaatim odur ki Uhud ve Huneym onun askeri dehasını gösterme açısından diğerlerinden daha parlak, daha muhteşem zaferlerdi. Çünkü diğerlerinde onun hafızasında planladığı şeyler aynen taakkuk etmiş olduğundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç zorlanmamış. Neticeye gayet rahat ulaşmıştı. Halbuki bu iki muharebede beklenmedik hadiseler zuhur etmiş, onun ilk planları çarpıtılmış, düşmana fırsat verilmiş ama buna rağmen netice yine zaferle noktalanmıştır. Beklenmedik hadiselerde onun hiçbir dahli yoktur. Öyleyse mutlak bir hezimetten kurtulup parlak bir zafer elde ettiği Uhud ve Huneyn, o kumandan zişanın askeri dehasının en parlak bir buğdudur. E. Tebuk, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleştirdiği yıldırım harekatından birisi de Tebuk seferidir. Bir aralık Bizans İmparatorluğu'nun büyük bir ordu hazırlayıp Medine'ye gelmekte olduğu şayiası yayıldı. Bu durum Müslümanları tedirgin ederken etraf kabilelerden düşman olanları da ümitlendiriyordu. Zaten Gassani'lerin çevirmek istedikleri entrikalar da herkesçe bilinmekteydi. Her seferini gizlilik içinde gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu seferini açıktan ilan etti ve etraf kabilelere adam göndererek, onlardan asker ve malzeme yardımında bulunmalarını istedi. O sene civarda ve Medine'de çok zor günler yaşanıyordu. Hava alabildiğine sıcak ve kuraklık ortalığı kavuruyordu. Bir de meyvelerin hasat vakti girmişti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, seferberlik ilan etmiş, ve yol hazırlıklarına başlamıştı bile. Herkes bu sefere iştirak etmek için, adeta birbiriyle yarışıyordu. Sefere iştirak heyecanıyla Allah Resulüne gelip de, binek bulunamadığı için kabul edilemeyen nice Müslüman vardı ki, onun yanından, çocuk gibi ağlayarak ayrılıyorlardı. Kur'an onların bu halini bir ibret levhası olarak abideleştirmiştir. Bakınız Tevbe Suresi 92 Bu arada münafıklar da boş durmuyordu. Müslümanları seferden alıkoymak için ellerinden gelen her türlü hile ve oyuna başvuruyorlardı. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kişilik bir orduyla Tebuke doğru hareket etti. Yirmi gün kadar Tebukte kaldı. Bizans kendisinde cesaret göremediği için bu orduya karşı mukabelede bulunamadı. Dolayısıyla da Tebukte harp yapılmadı ama duyup işitenler üzerinde müthiş tesiri oldu. Zira düşmana öyle bir gözdağı verildi ki ancak büyük bir meydan muharebesinde aldığı hezimetle düşman bu kadar sinebilirdi. Etrafta bulunan nice Hristiyan kabileler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cizye vermeyi kabul ederek, inkiyatlarını bildirdiler. Niceleri de din olarak İslam'ı seçtiler. Bu yönüyle de Tebuk seferini, iki cihan serverinin zaferlerinden biri olarak görmek mümkündür. Şimdiye kadar bazı vakaları naklederek, onun nasıl bir erkan-ı harp olduğunu görmeye çalıştık. Şimdi de umumi manada bir erkan-ı harpte olması gereken hususiyetleri zikrederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin askeri dehasına, daha doğrusu fetanetinin bu yöndeki buğduna temas etmek istiyorum.